Mä kömedine çindeli olmuşum Merve Safa Rafta vurulmuşum Merve Safa Rafta vurulmuşum Mübarek ol bendeli çok özlemişim özünü Muhammed'im Ebu Bekr'im Ömer Osman Ali Hasan Hüseyini mi Muhammedim Ebu Bekir'i Ömer Osman Ali Hasan Hüseyini mi her biri güneş ali sana Hacılar kervanına ben katılacağım Günah kirlerimden ben arınacağım Günah kirlerimden ben arınacağım Muhammed'im Mustafa'ıma kavuşacağım Özlüyorum Ebu Bekri'mi, Ömer Osman, Ali Hasan, Hüseyin'imi Özlüyorum Muhammed'im Ebu Bekri'mi, Ömer Osman, Ali Hasan, Hüseyin'imi Her bir güneş misali sahabeleri Kabe'nin etrafında dönmek isterim Hacer'in esvede yüzüm sürmek isterim Hacer'in esvede yüzüm sürmek isterim Zemzeminden kana kana içmek isterim Özünüyorum Muhammed'im, Ebu Bekir'imim Osman, Ali, Hasan, mi? Ebu mi? Ömer Osman Ali Hasan Hüseyin'imi Özlüyorum Muhammed'im Ebu Bekri'imi Ömer Osman Ali Hasan Hüseyin'imi Her biri Güneş Misali Sahabeleri Sana bir kez olsun nasip olsaydı ağlayan bu göz yaşlarım senselak saydı ağlayan bu göz yaşlarım senselak saydı bu can senin muradına orada erseydi. Ömer Osman Ali Hasan Hüseyin'imi Özlüyorum Muhammed'im Ebu Bekri'mi Ömer Osman Ali Hasan Hüseyin'imi Her bir güneş misali sahabeleri Acılarım uğurlarken içim yanıyor İki gözüm dolu dolu olmuş akıyor İki gözüm sensel olmuş olmuş akıyor Hasret ol selamımı götürün diyor Özlüyorum Ebu Bekirim, Ömer Osman Ali Hasan Hüseyinim. mi Özlüyorum Muhammed'im Ebu Bekirim, Ömer Osman Ali Hasan Hüseyinim. mi Her bir güneş misali sahabeleri Özlüyorum Muhammed'im, Ebu Bekri'mi, Ömer Osman, Ali Hasan, Hüseyin'imi, her bir güneş misali sahabelerim.